Gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir gönül sadasında daha beraberiz hocam merhaba hoş geldiniz hoş bulduk efendim hoş bulduk bugün e, lütfederseniz e, akıl konuşalım istiyorum Eyvah. E, eh akıl akıl akıl ne, na, nasıl bir şeydir akıl bizim için e, bir e, Rehber midir? Nihai bir hedef midir? Akıl sahibi olmak ne demektir? Akıllı olmak, rasyonel dünyada rasyonel olmak mı demektir? Aklın çıkmazları nedir? Biraz buralarda dolaşalım serbest çağrışım usulüyle. İzleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Peki. Biz bu programı hocamla... Tamamen serbest çağrışım üzerine inşa ediyoruz. Herhangi bir hazırlık yapmadan buraya geliyoruz. Hocam özellikle bunu istedi. Ben tedbirli bir çalışkan bir talebe olarak öteden beri hep hazırlıklı olarak gelmek istemiştim. <gülüyor> Fakat hocam dedi ki bu bizim spontanlığımızı kendiliğindenliği öldürür. Dolayısıyla biz çağrışımlar denizinde yol alalım. Yani nereye götürüyorsa düşünceler onların silsilesini izleyelim. Böyle bir bilgi verdiğimiz bir program değil de gönül sadası olsun. Gönüllerin sadası ve aksi sedası Biz olsun soh... dedi. Değil mi hocam? Sohbet bir eskiler. Evet, eskiler öyle evet. yaparlar. Yani. Tabii öyle tabii öyle. sohbet programı. Belki izleyicilerimizin de bu kadar sevmesinde, benimsemesinde, takip etmesinde bu spontanlığın, kendiliğindenliğin çok payı olduğu kıymetli hocam. Buyurun bu rizgahtan sonra e, sizi Mikrofona davet edeyim. Ee, akıl dediğim <gülüyor> <sizin> aklınıza <gülüyor> hangi tedai'ler geliyor? Vallahi siz böyle söyleyince ben akılla olan maceramı kısaca hülasa etmek isterim. Yani akılla olan maceram nasıl gelişti ve halen de ne tarafa doğru evriliyor? Bu konuda kendi şahsi tecrübeni. Evet, aktararak başlayalım isterseniz çok anahtar gibi söyleyeceğim. Buyurun hocam. Bir muallimin oğlu olarak dünyaya geldim. Muallim o zamanlar lisede edebiyat okutuyordu ve fakültesinde dar şofekada da felsefe okutuyordu. Muallim Celal Hoca. Henüz daha İmam Hatip okulları yok kurulmamış ve yani emaresi de söz konusu değil akıllı olmanın, mantıklı olmanın, kurallara uymanın çok önemli olduğu bir ailede yetiştim. Yani e, matematik, lisan, gramer, mantık, bunlar konuşulan, küçük tür anlamaz demeyip bana da anlatılan, özellikle akşam yemeklerinde sofrada konuşulan mevzulardı kulak misafiri oldum. Böyle bir akıl rehberliğiyle yürüyorum. Fakat aynı zamanda hı hı. ailenin manevi bir yola intisabı münasebetiyle hayatımızda rüyalar da var. Hı hı. Ve rüyalar yani Mehrum Peder tarafından tabir ediliyor. Ve aile çevresinde ve yakın dost çevresinde rüyaların da hayata müdahil olduğunu müşahede ediyorum, görüyorum. Yani 5, 6, 7, 8 yani bu yaşlar, yani 1950 öncesindeki hatıralar bunlar. Böyle ikili yolda yürüyen bir zihin, bir realite, bir çocuk. Bir tarafta mantık var, akıl var çünkü kurallar var, onlara uyulacak bir hiyerarşi var bir düzen var, bunları akılla biliyorsunuz ve bunun karşısında e, yapmadığınız zaman da karşı karşıya kalacağınız bazı müeyyideler var. E, yani çocuktur, affedelim bir yere kadar. E, mesela biz çok kullanırlardı bize karşı, bilmeyerek yaptım, istemeyerek yaptım, kazara oldu, bir daha yapmayacağım. E, bu sözler artık hiç kullanılmıyor. Şimdi büyükler, ebeveynler ve dedeler ve büyükannelerle çocuklara karşı ben bunlarla yetiştim. Yani biz eğriyi ve doğruyu, o günkü şartlar altında bir çocuk dünyasında eğriyi ve doğruyu akılla temiz, temiz ediyorduk. Ama bunun yanında benim anlamadığım ama realite olarak gördüğüm bir de rüyalarla düzenlenen bir hayat vardı. Bu hayat devam etti. Bu muhitten çok çıkmadım. Yani Beyazıt Muhiti, babam, İmam Hatip Okulları, Sarıçanebaşı, başı yani ilk İmam Hatip Okulu orada olduğu için söylüyorum. O İmam Hatip Okulu'nun bir ortamı vardı. Eski isim, yani tarihi yarım camiler, camilerdeki mevlid cemiyetleri bunlara da beni küçük yaşımda götürmeye başlamışlardı. Mesela bir mevlid cemiyetinde nasıl oturulur? Sıkıldım söz konusu değil. Sıkılmıyor muyum tabii ki sıkılıyorum. İnsanlar ağlıyorlar niye ağladıklarını anlamıyorum. Seviniyorlar niye sevindiklerini anlamıyorum. Ama sessiz sedasız oturuyorum. Bunlar meğer birer önce beden sonra ruh terbiyesiymiş. Tabii. Bu mohit bu mühit ne zaman değişti? 59 senesinin sonbaharında değişti. Nasıl değişti? Teknik üniversiteyle değişti. Vefa Lisesi'ndeki eğitimim sırasında... Hocam bir şey sorabilir miyim size? Çok rahatlıkla. Ee, e, ergenlik dönemi e, özellikle Batı literatüründe e, otoriteyle bizi yönetenlerle, e, bizi sevk ve idare edenlerle bir çatışma dönemi olarak tanımlanıyor. Dünyanın bütün dön e, kültürlerinde ergenlik dönemi bir isyan ile geçmiyor. Fakat Batı literatürüne baktığımız zaman böyle bir dönem tarif ediliyor. Sizin içinizde hiç içinde bulunduğunuz aile ortamıyla didişmek, onunla uğraşmak, onu mağlubiyete uğratmak gibi hevesler olmadı mı? Ergence hevesler olmadı mı? Şimdi bunu ben samimiyetle cevap versem zannederim hiç kimse bu cevabı yadırgamayacak yani bu adam da yalan söylüyor demezler diye umuyorum cevap yok hiç olmadı niye olmadığını ben düşündüm daha sonra düşündüm hı hı. mesela benim çocuklarımda da olmadı hadi ben diyelim ellilerin çocuğuyum benim çocuklarımda yetmişlerin çocuğu en büyüğü yetmiş doğumlu en küçüğü yetmiş sekiz doğumlu onlarda da olmadı şu sebebe bağlıyorum bizim ailede otorite babam değildi kimdi Resulullah'tı Oo. kimdi Cenab-ı Allah'tır. O aşkın bir otorite. Yani o aşkın otoriteye karşı yani insani bir otorite değil o. Üst bir otorite. Ve yani e, bu erk dediğimiz iktidar. Bu iktidarın öyle bir yüzü var ki size emrediyor. Ama öyle bir yüzü var ki sizi çok seviyor. Ve sizi nimetine kar geliyor. Hayatı onun ile onun kelimiyle yaşıyorsunuz ha pratikte tabi ki şeylerimiz olmuştur yani e, ihraflarımız olmuştur geçen gün şu anda küçük oğlum işte 42-43 yaşında e, bir başka mevzuda konuşuyoruz dedi ki bizim de dedi kim bilir size karşı ne e, ters hareketlerimiz olmuştur annesi de ben de hiç hatırlamıyoruz dedik çünkü olmadı veya bizi irite edecek mahiyette olmadı. Çünkü e, bunu bilerek de yapmadık. Ama o yukarıdaki yukarıdaki değil, bütün hayatı kapsayan otoriteyi öyle bir şekilde insanlara veriyorsunuz ki bizi öyle yetiştirdiler. E, o insanlar artık yani kendi varlıklarını o otoriteye baş kaldırarak e, ispatlamıyorlar. O, o ihtiyacı hissetmiyorlar. Hı -hı. Bilemiyorum anlatabildim mi? Anladım hocam, ee, evet. Böyle, yani babam mesela ve annem ve yakın aile çevresi bize önce yani insanları değil, Hazreti Peygamber'i sevmeyi öğretti. Bu çok mühim bir şey. Şimdi insan sevgisi diyorlar. İnsan sevgisiyle başlarsanız bir yere varamazsınız. Mükemmel, kamil, ekmel insanı seveceksiniz. Oradan yansıyan bir güzellikle hayata baktığınız zaman, Böyle. Mesela lisede fiziğim ve matematiğim çok iyiydi. Çok lojik bir şey, formülasyon vesaire. Ama edebiyatım da çok iyiydi. Çünkü seviyordum. Ve ha lisedeyken hala ezberimde kalan, bakın ezberleyem ezberleyemiyorum. Ezberimde kalan şiirler hala var benimle beraber yaşıyorlar. Matematik kuralları da yaşıyor. İTÜ'ye geldim. Tabi yani beyazıttan Fatih'ten çok farklı bir atmosfer. Fakat kendi içinde çok tutarlı bir atmosfer. Bir mantık bombardımanı. Hı hı. Bir lojik. Bir yani e, mühendislik okuyorsunuz. Sebep-sonuç ilişkisi var. Temel kabuller var vesaire var. Ama ben bir taraftan da yani İTÜ'ye devam ederken bir taraftan da klasik Türk muhsul, kişisi, muhsul kişisi olan ile olan irtibatımı hiç kaybetmedim. Hı. Yani Tabii klasik Türk musiklerisi dediğimiz zaman sadece müzik okumuyorsunuz. Aynı zamanda divan edebiyatına da giriyorsunuz. Divan edebiyatına girince bir başka felsefi alana kayıyorsunuz ister istemez. Şimdi dönüp bakıyorum o hayatıma. Zevk aldığım için ben devam etmişim, beni tatmin ettiği için. Bir takım belki ruhsal problemlerimi duygu alanımın ihtiyaçlarına cevap verdiği için gene çift taraflı gitmiş hadise. Bu benim biraz zamanıma mal oldu. Bunu itiraf edeyim. Hı hı. Yani doktora tezi biraz uzadı. Çünkü hiç intibak edemedim oradaki reel dünyaya. O sert mekanik dünyaya. Ama yapacak bir şey yok. Sonra yavaş yavaş kabulleniyorsunuz. Bu da hayatın bir veçesidir diyorsunuz. Ve öyle gelişiyor. Hayat. Sonra uzun zaman sonra yani 50 yaşından sonra dönüp baktığınız zaman baktığım zaman iyi ki yapmışım diyorum o dönemde yani klasik Türk müziğinin haznesini almışım onun müzi müziğin ötesinde bir medeniyetin ve bir ruh halinin çok ciddi manada özgün bir ifadesi olduğunu o zamanlar hissetmişim adını koyamadım benim akılla maceram böyle devam etti. Tabii yani o mistik taraf hayatımda her zaman var. Aklı hiçbir zaman reddetmedim büyük nimet. Ama aklın bana çizdiği daireye de mahkum olmadığımı zannediyorum. Mesela birkaç anekdot hı hı. benim hayatımda böyle 30'da 40'lı yaşlarda tabii mühendisiz arkadaşlar var bir muhit içinde yaşıyorsun. Hiçbir zaman izole yaşamadım ben etrafımda. Birçok arkadaş olurdu, öğrencilerim olurdu falan. Benim hayatımda mesela sorarlar meslektaşlar. Bugün ne yapacağız? İşte şu programla ben böyle Nazım'ın geçtiği meslektaşlara zuhurat derdim. Zuhurat. Zuhurata Çıkarlar. tabi olmak. Zuhurata tabi olmak derdim. Gülüşürdük. Yine şu anda aklıma geldi. Üniversite sıralarında bir taraftan da amatör spor yapıyoruz. Teknik üniversitede o imkanlar vardı. Bir arkadaş, o da otüde profesyonel oldu sonra. Onda beraber gidiyoruz. Dedi ki mesela yarın şeye gidecek miyiz spor salonuna? Ben inşallah demişim. Hı hı. O dedi ki ne demek yani dedi. Bunu, bu sorunun iki cevabı var. Gideceğiz. Evet, hayır, hayır mı dedi. Hı. Evet gideceğiz bi gitmiyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> ben böyle insiyaki olarak tamam dedim inşallah gideriz. Çocuk beni seviyor. Ben de onu seviyorum yani seviyorum. Hayattadır da um umuyorum. Bizim Yener. Hiç unutmuyorum yani öyle kaldı ve gittik ya gitmedik onu hatırlamıyorum ama insiyaki olarak yani evet veya hayırın yanında inşallah yani probabilistik bir yaklaşım yani böyle böyle yani hayat hayatım... e, hayat sadece bizim elimizde değil e, hayat bizi elinde tutan o büyük kudretin elindedir o izin verirse o müsaade ederse yapıp ettiklerimiz gerçekleşebilir. Ee, anlamında zamanı ve insanın iç uzayında genişleten bir imkanlar silsilesi hocam. Kirkegard'ın bir evet. sözü var. Evet. İhtimal evet. varsa ümit vardır diyor. İnşallah dediğimiz anda anın doğurgan bir an olduğunu ve nice anlara gebe olduğunu söylüyoruz. Yarın bambaşka bir haberle uyanabiliriz ve o bambaşka haber e, bizi e, planladığımız şeyi yapmaktan alıkoyabilir. Yani sayısız kendi hayatımızda da bizi izleyen, dinleyen izleyicilerimizin hayatında da buna benzer örnekler vardır. Ama inşallah insanın kendi aklının ve iradesinin sınırlarını görebilmesi açısından da fevkalade bir kelime olarak görünüyor bana. Değil mi? Çok Yani mutlak bir şey söylemek mümkün değil. Ya hayat tecrübesi bize bunu gösterdi ama biz yine de tabii ki plan yapıyoruz, niyetlerimiz var. Yani ben hiç mesela e, hayatımın bu son şu aşamasında bir üniversitede e, doktora dersi veriyorum, tez yönetiyorum. Tabii ki orada aklımı kullanıyorum, planlıyorum. E, ama e, onun ötesinde bir başka boyutun olduğunu da doktorantlara ifade ediyorum yani. Bu bilimde de böyle, felsefede de böyle. Yani aklın çizdiği sınırlar çok güzel yani ama... İnsan aklın çizdiği sınırlar içerisinde kalmayacak kadar özgür olmalı diye düşünüyorum. Yani hem maddeten hem manen özgür olmalı diye düşünüyorum. Hiç unutmuyorum şimdi bu çağrı işlem ya. Benim hep bir teknem oldu. Bu deniz bana çok hoş geliyor. Hatta diyorum ki eğer yani yaşım ve çevre şartları müsaade olsaydı belki küçük bir planör de alırdım yani üçüncü boyuta çıkabilmek için. Evet, ee, bahar günü e, 60 yılların ikinci yazı yani asistanlığın böyle 3-4 sene olmuş biraz yani palazlanmışım kıdemlenmişim tekne İstinye'de bağlı duruyor o zamanki basit de o işler yani asistan maaşıyla bu işleri yapıyordunuz çok güzel bir bahar günü ben öğleden sonra e, hocaya söylemeden gittim hı hı. Taksim'den bir dolmuş İstinye'ye tekneye bindim Kanlıca'ya geçtim işte ben de camiye gittim bilen bilen dolaştım biraz yalnız başıma o yaz bahar havası bazı erguvanlar sonra döndüm o beni aramış ee, yok tabi sonra bizim odaya geldi asistanlar odasına çok çok tabi olgun adam yani dedi tekrar demiyim bir işin vardı gitmiştim dedi. Evet, dedim. <gülüyor> ne güzel zarif var, dedi. bir ifade dedi, evet. ki, Boğaz'da bu havayı kaçırmadım gezmeye evet. Ha falan dedi e, hoca gitti e, hoca çok e, Alman ekolünden gelen bir adam hmm. söyledi yani e, ve yani öyle havaydı bilmem neydi olmaz onun dünyasında evet. rahmeti hakka gitti zaten fakat arkadaşlar dediler ki sen hocanın hayatında bir pencere açtın yani, böyle bir şey de olabilirmiş. Evet. evet bu da olabilirmiş. Bu da olabilirmiş. <gülüyor> evet. ee, bu da olabilirmiş. Ee, sonra bilmem ilişkili midir bilmiyorum. Ee, daha böyle biraz yaşı ilerleyince, 60'lı bilen geçince Hoca Merhum bir olta aldı. Ataköy'nde oturuyordu kendisi. Ee, üniversite Taşkışlar Taksim'de. Sahil yolundan gidip gelirken Müsait havalarda ve balık olduğu yerde, yeni kapıda balık tutuyordu. <gülüyor> Böyle bir... Harikulade. Ee, siz, ve, siz adeta e, Yahya Kemal Bayatlı'nın e, dizelerini e, hayata geçirmişsiniz hocam. Diyor ya, geliyorum. yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan evet. alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Çünkü yani şey e, olmuş, Kemal Beyciğim, şeyi söyleyeyim. Ee, sıkılmış adamcağız evet. ve e, bir ruh hekimine o zaman biz öyle derdik ruh hekimine müracaat etmiş o da demiş ki ya kedi al ya balık al ya balık tut çok güzel ee, Evet. yani bu, bu işte 70'lerin başında olan hadise adamcağız da evde kedi ve balık biraz zor balık tuttu anlatırdı bize yani yani böyle mantık güzel akıl güzel ama bitmiyor yani e, her hedefi gerçekleştiriyorsunuz, bir hedef daha çıkıyor, bir hedef daha çıkıyor ne, nereye kadar yahu. Bahar havası Ergun'un bir defa açıyor, her <gülüyor> sene Nisan ayında. Doğru. Şunun <gülüyor> <gülüyor> tadını çıkaralım yani. Şey diyor ya Latinler, <gülüyor> e, latinler günü yakala diyorlar ya, seize the day, günü yakala, Aha. günü avuçlarının <gülüyor> içine al. Ee, o evet. e, bence çok mühim bir prensip e, tasavvuftaki İbnül Vakt olma vaktin evladı olma evet. e, an evladı olma da e, onunla alakalı e, bir bilinç hayat çünkü uzun bir şimdiden ibaret e, yani şunu konuştuğumuz anda şu kelimelerimiz geçmiş oluyor hocam hayat hızlı bir, evet. çok hızlı evet. bir şekilde akıp gidiyor e, dolayısıyla e, Mevsimlerin letafetini, insanların letafetini, konuşmaların letafetini, bir sohbetin letafetini, torununuzun bir gülüşündeki letafeti, evladınızın e, yüzünde neşeli bir kıvrımı kaçırmamak lazım. Evet. Dikkati, dikkati asıl olandan e, ayırmamak lazım. Çünkü onlar bize sonsuzluktan bir esin getiriyor, bir esinti getiriyor. Yani e, öyle anlar var ki, ee, ...o e, sonsuzluğu, ebediyeti hissediyoruz. Sevgi anlarında hissediyoruz. Evet. evet. evet. Ee, o sevgi anlarında aslında biz çok daha büyük bir bütünün bir parçası olduğumuzu evet. hissedebiliyoruz. Bir, bir hatıra daha geldi, onu da söyleyeyim. Yani bu yaşlılıkta hep hatıralar konuşuluyor ya. Amerika'dayız, üçüncü gidişim 2008... Hı -hı. şeydeyiz Wisconsin orta batı ben iki ilk 70'ler 90 ve 2008 çok hızlanmış çok sertleşmiş çok sıkışmış bir hayat ben tabi emekliyim zaten kızımın evi fakat bahçe var böyle akşamüstü gün batımı bahçeye iniyorum güneşin batışını seyretmek için mevsimde Temmuz filan işte yani. Yaşlı bir hanım var. Orta katta oturuyor. O da üniversitede çalışıyor. Ben işte o zamanlar 70sem o da 60 filan o yaşlarda. Ee, geldi bahçeye. Dedim ne kadar güzel bir yani. Sunset filan. Evet dedi çok hoş. İnsanı alıp götürüyor bir yerlere. E dedim otursanız az, bakın beraber seyredelim ne kadar yok dedi benim işim var bilgisayarda bir makale var ona review, review yazmam lazım vesaire ama dedi maalesef gitmek zorundayım. I have to back to my work falan. döndü gitti yani. Ben dedim nasip meselesi yani hani e, senden sonra makaleyi başkası da yazacak mutlaka ama bu güneşi sen her zaman görmeyeceksin. Tabii. E, böyle yani. Bazı şeylerden vazgeçiyorsunuz ister istemez ama karşısında aldığınız şey bir ruhi enerji ve ee, size yaşama şevki veriyor. Biraz evvel bahis buyurduğunuz sonsuzdan gelen esin o haber sizi yani manen diriltiyor maddeten de onun etkiler, etkilerini görüyorsunuz. Ne oluyor diye bana soruyorlar. Diyorum ki tebessüm eksik olmuyor yüzümüzden. Evet. O çok önemli bir şey. Sesimizden evet. şevk eksik olmuyor diyorum. Öyle gördüğüm kadarıyla. Bir, kadar e, bir e, kişinin bir sözü var, çok hoşuma gider. E, büyük şey yoktur diyor. Küçük şeyleri büyük aşkla yapmak vardır diyor. Evet. Yani o e, bize bahşedilmiş olan, armağan edilmiş olan o gün batımını şevkle seyretmek vardır. İnsan hayatında evet. mutluluk kaynakları eksik değil hocam. Her an gözümüzün önünde bir mucize olup bitiyor. Evet. Fakat biz onun bir mucize olduğunu idrakiyle yaşıyor ya da yaşamıyoruz. Yani e, günün batmaması bir felaket olurdu. Günün doğmaması evet. da bir felaket olurdu. Evet, evet, evet, evet. Uykuya gitmememiz bir felaket olurdu. Evet. Uykudan uyanamamamız da bir felaket olur. Evet. E, dolayısıyla e, insan e, biraz da e, hayatında zaten olup giden ve o hayatın Ana dokusunu oluşturan şeyler olup bittiği için şükran duymayı da öğrenmeli. Akıl Değil kendi mi? nimeti bahsedilen kendine bahsedilen nimetin şükrünü eda etmeli. Belki buradan şu soruyu sormak isterim size. Siz mesela akıl dediğimiz zaman daha böyle metafizik ilkelere de kapı aralayan bir melekeyi tabii. mi görüyorsunuz? Tabii, evet, tabii. Oradan devam edelim. Biz hangi Aynen. akla e, düşünmeye çalışıyoruz? Hangi akıl veya aklın çerçevesi, aklın çerçevesini kim çiziyor? Hı -hı. E, onu da konuşmalıyız. Benim burada bahsettiğim bir manada pratik akıl, yani e, doğruyu eğri, Hı -hı. çok böyle somut manada belirleyen akıl, pozitivist akıldan bahsettim ben size. Tabii ki yani bizim bir kalbi aklımız var. O yani kalbiyle akletmemiz var. O başka bir şey yani o ayrı bir hadise. Çünkü malum hitap akıl sahiplerine gel geliyor. Tabii. Evet. Ama o hangi akıl sahipleri? O o başka bir boyutu. Bir de e, yani bize aklın çizdiği sınırlar içerisinde davranma senaryosunu kim vazetti? Bu çok önemli bir hadise. Benim burada bahsettiğim özellikle işte teknik üniversite, mühendislik, teknik üniversitedeki akademik hayat, yurt dışındaki deneyimlerin hepsi bir manada modernist aklın çizdiği bir çerçeve içerisinde ben hı hı. E, yaşadım. Ama onun dışına işte biraz da daha söylemeye çalıştığım gibi hayatımın ilk safhalarında rüyalar, sonra dinlediğim vaazlar, tasavvuf-i mistik hayat, divan şiiri, o şiirin arkasındaki büyük duygu dünyası ile bir başka denge kurdum. Böyle bir ikili gittik. Ama sonradan, çok sonradan gördüm ki ilahi vahiy de bize bir hayat tarzı çiziyor. O da bir akıl. Aklı olmayan o vahiyin İlahi mesajını anlayıp onu tatbik edecek bir iktidara sahip değil. O ilahi vahyin çizdiği akıl, modernitenin çizdiği akıldan çok daha farklı bir akıl ve çok daha kuşatıcı bir akıl. Onun içinde çok farklı faktörler de var. Ne faktör var? Bir defa ezel faktörü var. Hı hı. Biz soruyoruz nereden geldik diye. Sadece iki insanın birleşmesinden doğmuyoruz. Daha önemli bir sorumuz bu hayatı nasıl yaşıyoruz ve mesela bu akıllı olan cedelim diyebiliriz bir manada, bayağı batır romanı okudum yani Hı. sonra o bitti bende o fasıl önce Türk romanıyla başladım tabii Türk romanının felsefi yani ideolojikleri bir tarafa atalım ama felsefi romanlar mesela Peyami Safa ciddi okudum ben bir zamanlar. Sonra oradan Batı Romanı'na geçtim. Mesela Dostoyevski bayağı hatmettim. Tolstoy'u bayağı hatmettim. Kaç ee, yaşlarındaydınız hoca? 30-40-50. 50'li yaşlarda da okudunuz yani. E ee, Bitti sonra. giderek böyle bir... Yani bizde şey vardır, asintotik eğri vardır. Yükselir hı hı. de sonra bir doğruya yavaş yavaş yaklaşır orada kaybolur onun gibi Hı -hı. bitti şimdi bana soruyorlar Tanpınar okuyor musun diyorlar okuyordum diyorum Hı -hı. Tanpınar konusunu okuyordum diyorum neden diyorlar e, karar verememiş diyorum Tanpınar için Hı -hı. karar verebilseydi okurdum ama karar verememiş diyorum <gülüyor> böyle şeyler ee, ve tabi ki şey okudum Bu varoluşçuları okudum onlar ciddi sorguluyorlar Sonra şimdi bakıyorum, Lacan filan onlara bak Derrida onlara bakıyorum. E bana çok şey söylemiyorlar, güzel şeyler söylüyorlar ama bunlar benim bildiğim şeyler yani. Hı -hı. E moderniteyi bir şekilde tırnak içinde çözmüşseniz eğer, postmodernite sizi destekliyor yani. Proofing yapıyorsunuz yani şeye, imlayı kontrol eder gibi bir şey oluyor yani. Zaman zaman da tabii artık yaşımdan dolayı insanlar hürmet ediyorlar bu kadar kesin nasıl konuşuyorsun demiyorlar da ima ediyorlar. E, diyorum ki yani ben de işte Allah'ın verdiği akılla bakıyorum. E, öteki de o akılla ver, bakıyor, bir hüküm veriyor, ben de veriyorum. E, onun aklı daha çoksa daha doğru hüküm verebilir diyor Benim aklım daha azsa daha hüküm e, o kadar sağlam olmaz. Ama diyorum kategorik olarak aynı kategorideyiz biz diyorum. Yani arada Mithal fark yok. şekilde farkı olabilir. Yani o gazali gibi hükmünü aşkın kaynaktan alarak vermiyor diyorum. O da aklını kullanıyor. Tabii. Ee, ben de aklımı kullanıyorum. Ama aşkın kaynaktan e, haber aldım dersem bu iddialı bir söz olur. Ama alıyorum. Onu bütün Müslümanlar alıyorlar. Da farkında değiller. Hı hı. Kalbe bir şey düşüyor ve onun rahmani olduğunu hissediyorsunuz. Ama bu şey olur yani bu bütün insanlarda bu olur. Müslümanlarda yani tevhid ehlinde, muhlis insanlarda daha çok olur. Ben sadece aklımla diyorum, bakıyorum hadiseye ve böyle değerlendiriyorum. Ama o bahsettiğiniz mesela ilk akıl meselesi var. E, tasavvufi felsefede işte ne da vesaire. O çok yüce bir şey tabii yani. Biz bilgiyi ama bu yani modernitenin tarif ettiği akıl değil o. E, kalbin de ettiği bir akıl. Yani biz Allah'ın teşbih ve tenzihi sıfatlarını akılla bilebiliyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin'i biz bilebiliyoruz. Onun bildirdiği kadarıyla bu sadece bugünkü yani modernitenin çizdiği akıllı olmuyor diye düşünüyorum. O, o bir başka akılla oluyor. Yani bu rasyo denilen e, e, araçsal akıl e, bazı yerlerde yetmiyor. E, hikemi, evet. irfani akılın da e, devreye evet. girmesi lazım. Evet. Başka türlü varlığın hakikatini idrak etmek pek mümkün olamaz diye anlıyorum. Olamaz. Evet. evet. Ve yani varlığın bir hakikati olduğunu o ona isterseniz wisdom diyorlar galiba. Hikemi akıl. Onun naikliğini hissedebiliyoruz. Evet. Ben mesela burada şey yani kadim Yunan'dan da çok Hı -hı. yararlanmışımdır. Şöyle bakıyorum hadiseye. Kadim Yunan'ı bizim gözümüzle okumamız lazım. Yani modernitenin bize anlattığı bir gözle değil. Orada Platon diye bir adam var. Bir de Aristoteles diye bir adam var. Hı -hı. Mesela Platon'un o mağara metaforu çok mühim bir başlangıçtır bana sorarsanız. Oradaki akıl bir başka akıl. Gördüğünün ötesinde bir dünyanın var olduğunu sezen Hı -hı. akıl o akıl. Hı -hı. Ve evet. ideler alemi diyor yani işte bir manada eşyanın hakikatinden bahsediyor. Ama ötekisi sadece bu fiziksel dünyaya bakıyor. Ve o fiziksel dünyadan soyutlayarak ben bir ide üretirim diyor. Peki soru şu... O fiziksel dünyada bulunmayan objelerin idesini nasıl üretiyorsunuz? Siz mi, diyor ki mesela örnek veriyor at, beş tane at görürüm buradan bir at idesi üretirim doğru. Peki o fiziksel dünyada bulunmayan bir ide varsa mesela özgürlük böyle bir ide. Özgürlük o fiziksel dünyada yok. Orada bir başka denge var, bir başka iletişim etkileşim var. Onu nasıl üretiyorsunuz? O sorunun cevabı yok. Evet. Böyle bir ama şey. kabiliyeti Böyle... olan bir varlık insan evladı. İnsan e, e, çok enteresan bir varlık. Tabi hayvandan e, ayrıldığı çok önemli hususiyetler var. Bir tanesi kendi ölümü üzerine düşünebilmesi. Bir tanesi soyutlama yapabilme kabiliyeti. Bir tanesi arayan bir varlık olması. Yani anlam araması, cevap araması, Hı. yola düşmesi. Yolun hatırına yolda kaybolması, evet. bunu göze alması. Bir tanesi kendi Ötürüş. üzerine düşünebilen bir varlık olması. Bütün bunlar işte bizim beynimizin daha üst seviyelerini kullanabilmemizle mümkün olabilen şeyler. Bu hakikat arayışı, içimizdeki usulsuzluğu giderme arayışı aslında insanın da hayvanlar aleminden ayrıldığı daha üste çıktı bir hadise. Benim bir hocam var. Zamanında kendisiyle bazı bilimsel çalışmalar yapmıştık. Robert Cloninger isminde. Dünya çapında çok meşhur bir adam. Hem genetik profesörü hem psikiyatri profesörü. Biz onunla zaman zaman böyle kongrelerde buluşurduk yakın vakte kadar. Bir gün dedim ki hocam dedim İnsan evladının genetik yapısıyla ilgili bazı eleştirmenler şöyle söylüyorlar. Yani insanın %99'u zaten işte hayvanın genetik materyali diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda dedim. Yani insan o kadar da kutsallık atfetmemiz gereken bir varlık değildir demeye getiriyorlar dedim. O da bana dedi ki biliyor musun dedi o insanı farklı kılan işte o %1'lik Farktır zaten dedi. O genetik materyalin, o yüzde birlik zenginliktir dedi. insanı insan kılar dedi. Yüzde doksan aynı olması çok mühim değil dedi. O yüzde birin çok farklı olabilmesi mühim dedi. İşte nitelik orada giriyor işin içerisine evet. zaten. Evet. İnsan evladı evet. hocam bir de tabii sadece... Logosla da yetinemeyen bir varlık. Yani sadece Tabii. bilgi ve akılla yetinemiyor. İnsanın söylenceye de ihtiyacı var. İnsanın hikayeye de ihtiyacı var. Mitte de ihtiyacı var. Mitolojiye evet. de ihtiyacı var. İnsan anlatan bir varlık. Yani yüzyıllardan beri akıp gelen bir hikemi bilgi var. Bu hikemi bilgiye sırtımızı dönemeyiz. Yani zannetmeyin ki siz mesela psikanaliz diye bir şey çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yayın evinden güzel bir kitap çıktı. Bilinç Dışının Keşfi diye. Bu kitapta Freud'a gelmeden önce nasıl bilinç dışı mevzusunun ele alındığı ve Freud'u aslında bir şekilde hazırladığı tartışılıyor. Yani psikanaliz mesela <gülüyor> e, tamamen geçmişteki mitolojilerin, efendim İncil hikayelerinin, Ahdi Atik'teki efendim bazı kavramlaştırmaların ruhiyat alanına aktarılmasından ibaret. Mitolojiler bilimsel kılıkta yeniden dirilmiş oluyor. Evet. Biz de onu bilimsel hakikat diye kabul ediyoruz. Ama öncülleri var. Öncülleri var. Yani hiçbir şey durduk yere birdenbire oluşmuyor. Dolayısıyla biz insan anlama susamış bir varlık, akıl tek başına rasyo olarak... Araçsal akıl olarak insanın susuzluğunu da dindirmiyor gibi geliyor bana. Bilmem ne dersiniz. Evet, aynen öyle. Çok doğru, aynen öyle. İsterseniz bu akıl konusunu bir başka sohbette devam edelim. Hay hay ee, hocam, ee, izleyen devam zan... edelim isterseniz. Evet. evet. Kâfi derecede konuşmuş evet. olduk. Ee, bir evet. girizgah olmuş olsun. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, kıymetli dinleyenlerimiz, Gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim.